Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Namaz kılarken önümüzden birisi geçerse namazımız bozulur mu? Bu durumda ne yapmalıyız? Geçen kişi küçük bir çocuk olursa ne olur? Namaz kılarken önümüzden birisi geçerse namazımız bozulmaz. Ancak sutre edinmek vaciptir. Yani bugün mesela günümüzde camilerde görüyoruz adam mescidin kapısında namaza duruyor. Kendisine sutre edinmiyor. Dolayısıyla namaz kılanın önünden geçmek günahtır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o kişi ne kadar vebal aldığını bilse yani namaz kılanın önünden geçecek kişi ne kadar vebal alacağını bilse 40 sene beklemeyi tercih ederdi. Bu sebeple geçen kişi günahkar olur ancak, ancak e, bu durumda namaz kılanın namazı bozulmaz. Ancak bu kimse, insanların da geçmelerine mahal vermeyecek şekilde kendisine sutre edinmesi gerekir. Yani bu sutre, ey bir sütun olur, duvar olur, yani duvara yaklaşır veya önünde bu ee, şöyle bir dirsek boyu kadar bir şeyin olması, yani bu eğerin arka kaşı kadar derler, eğerin arka kaşı da yani, işte yaklaşık böyle bir şeydir yani parmak ucundan dirseğe kadar olan bir şey herhangi bir şeyin olması sutredir ancak dediğim gibi o geçen kişi günahkar olur ancak günümüzdeki maalesef bu, bu konuyu bilmeyen kardeşler mescidin girişinde veya caminin herhangi bir yerinde insanların geçtiği yerden namaza duruyorlar ve sutre edinmiyorlar. Bu kendileri için de vebaldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerek seferde gerek hazarda yani hem mukimken hem seferdeyken mutlaka sutre edinirdi. Yani çöl ortasında olsa bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya devesinin eğerini koyar ya devesini yan oturtur veya önüne mızrağını saplayarak kendisine sutre edinirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bizlere emirleri vardır dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cemaatle kılınan bir namazda bile imamın cemaate sutre olduğunu söylemiştir yani imam cemaatın sutresidir ee, ancak imamın yokluğunda yani önümüzde namaz kılan da bize sutredir onun arkasındaki hepsi birbirlerine sutre olurlar sutre edinmek gerekir ancak bütün tedbirleri aldıktan sonra buna rağmen birisi Namaz kıldığımız zaman bizle sutremiz arasından geçmeye çalışırsa Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor. Bir hadis şerifinde diyor ki namaz kılan kimsenin önünden geçmek birisi geçmek isterse diyor onunla boğuşun. Yani ona müdahale edin elinizle onun önünü kesin ve onu geriye itin. Eğer ısrar ederse siz de ona ısrarla yol vermeyin yani boğuşun ona yol vermeyin. Çünkü o bir şeytandır. Başka bir rivayette diyor ki onunla beraber bir şeytan vardır. Bu sebeple, bu sebeple bu konuda geçmek isteyen kimseye engel olunması, ey bu engel elinle olur veya ileriye yürüyerek kendinle sutre arasını kapatarak geçmesine engel olarak olabilir. Ancak buna rağmen geçerse geçmeyi başarırsa. Kıbleden istikamet bozulmaz. Yani istikameti kıble sürdürülür. Namaz sürdürülür ve namaz bozulmaz. Bu kişi günahkar olur. Çünkü onunla beraber bir şeytan vardır. Veyahut o kişi şeytandır diyor. Aleyhisselatü vesselam. Kişiler tabi siz müdahale ettiğiniz zaman namaz esnasında tepki gösterirler. Niçin? Çünkü bilmiyorlar. Ancak doğrusu o kişinin geçmesine müsaade etmemektir. Ve buna rağmen... Ee, Geçen kimsenin çocuk olması namaza herhangi bir halel getirmez. Namaza yine bir zarar vermez. Yetişkin veya çocuk olması. Bu sebeple bu sebeple ancak çocuklarımıza küçüklükten beri namaz kılanın önünden geçmemesini öğretmek ve bunu öğütlemek gerekmektedir. Çocuklar bu terbiye üzerine büyümeleri gerekir. Ancak iki yaşında, üç yaşında, dört yaşında, beş yaşında örnek hala konuyu anlayamamış ama bundan ötürü insan önünden geçmesinde herhangi bir beis söz konusu değildir. Ve haddewallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali Muhammed.